25 günde hatmedin. اِقْرَأْهُ fi حَمْسَةِ عَشَةٍ Hams-ı aşirette. 15 günde okuyun. اِقْرَأْهُ fi عَشْغِنْ 10 günde okuyun. اِقْرَأْهُ fi سَوْغِنْ 7 günde okuyun. Demiş. Arkasına şu ilave var bu rivayette. اَنْ يَفْقَهُهُ Anlayamaz. Derinliğine ayetin manasını takip edemez. Anlayamaz. اَنْ يَقْرَأْهُ فِي اَقَنَّ مِنْ سَلَاتٍ 3 günden az zamanda okuyan kimse bunun manasını anlayamaz. E ne oldu? Ne dedi? Anlayamaz. Çok hızlı gittiği için. Maksat nedir? Anlamaktır. Onun için üç günü zikrediyor ama üç günden az okuyan da bundan bir şey anlayamaz diyor. Demek ki buna bakarak şey demişler. Yani en aşağı üç gün oldu. Ortası işte 7 gün normali de bir ayda hatmetmek lazım. Kur'an-ı Kerim'i daha da geçe bırakmamak lazım. Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmak lazım. Millet Kur'an-ı Kerim'le ünsiyet etmiyor. Kur'an-ı Kerim'e böyle bağlı değil, böyle okuyamıyoruz. Allah bizleri afetsin Caminin dışında oturuyor hiç kavak kütüğünü deviriyorlar. Kut koyuyorlar oraya. Güneşli havada Efendim, yüce halinin önündeki kumrular gibi oraya gizliyorlar. Hacı babalar gidiyorsun. Sen yolcusun mesela gelirsin. Gidiyorsun. Esselamu Aleyküm. Oh güneşler, Hacı babaların hepsi sakallı böyle elinde baston vesaire. Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam. Malaza yarım saatte gelmişler oraya oturmuşlar. Dışarıda duruyorlar. Sarı öküz ne yaptı? En halinin parlanın ne oldu? Bilmem ne. Yine içeri Kuran okun. Yarım saatte insan bir şeyi bitirir işte. Bir yüzü bitirir. O günkü bitirir. Biraz ezberini ilerlet. Kur'an-ı Kerim'in ne kadar çok ayetini bilirse cennette bölücesi o kadar yüksek olacak müminin. Ona çalışmak lazım değil mi? Ona çalışmak lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i sevenlerden, ona güzel bağlananlardan, sarılanlardan, onu çok okuyanlardan içindeki ahkama, hayata takdik edenlerden, uygulayanlardan doğucak Kur'an-ı Kerim'in şefaatini öğrenmelerden eylesin. <Gülüyor> Fatiha-i Şerife, Maal-i Besmele. <Gülüyor> Üç salavat şerife İhlas-ı şerif Allah Besmele'yle Şehay-ı Şerife, Mahal Besmele. <Gülüyor> Üç salavatı Şerife. çünkü Allah Azze رسول الله صادق رعب الأمين صلى الله عليه وعاله وصحبه ومن تبئه بإحسان أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ya ay yehan Nabi, inna el-salnat şahidan ve mübshiran ve nizirah ve dâyan ina Allahî bi-izmih ve şiraj minirah ve min Allahî ve naqutu ilkafirina ve minaftuina ve dağ elrahim ve tevkir Allah ve kefa billahi ekila. Salaamullahi ala, Sulhah Rabbika Rabbi, izde ama yasifun ve salamun ala Mursalin ve alhamdulillahi Surhan ve Lihab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Okumuş olduğumuz beş adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i çekilmiş olan dört bin dört yüz kırk dört tefriciyeyi Hatm-ı hacganımızı, zikir tespihatımızı, vaaz te, ve tezkiyelerimizi, ibadet ve taatlerimizi, dualarımızı lutfunla kereminde kabul eyle. Amin. Şu ibadetlerimizi, taatlerimizi rahmetine ermemize, rızana ulaşmamıza vesile eyle. <Gülüyor> Ya Rabbi, hasıl olan ücret-i evvela Peygamber Efendimiz'e hediye eyledik, şu anda vasıl Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut eyle. Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, intifatine, teveccühine ulaşmayı, ermeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in mübarek âlinin, ashabının, eczacının, evladının, etbaının, ahbabının, isvanının Sahabat-ı meşayih-i aliyemizin, Peygamber Efendimiz'in veled-i şerifü ulemayı muhassasîn, evliya-i celalın velefasının <gülüyor> ayrı ayrı ruhlarına hediye eledik. Sayı enbiya ve mürselimin ruhlarına da hediyeledik kası ile. O mübarek sevgili evliya kullarının Enbiyaullah'ın şefaatlerine, himmetlerine, teveccühlerine bizleri aileyle. Ya Rabbi hasaten, Ebu zekh Sıddık ve Ali Murtaza'dan Şeyhimiz Muhammed Zahidi Bursa'lıya kadar Turuk-u silsilelerinden güzel an olan cümle saadat-ı meşahit-i aliyemize de ayrıca hediye edildik vasıl eyle, makamlarını âlâ eyle, derecelerini yüksek eyle, millet ve bizlerin bizleri nâil eyle. Ya Rabbi, ahirete geçmiş olan bütün Müslüman geçmişlerimizin yakınlarımızın, ana baba dedenine eczadü ceddatu akribâü teallikâtü ihlânı yaranımızın. Sevdiklerimizin, arkadaşlarımızın, evlatlarımızın, dostlarımızın ruhlarına da ayrı ayrı hediye edildik ve asıl şu berdeleri fetheden Fatih Sultan Muhammed Han'ın ve diğer fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ve şu İskender Paşa Camii'ni yapan mübarek vezirin ve ondan sonra bu camiyi elden geçirmiş, tamir etmiş, genişletmiş, tecvid-i tamir eylemiş, tevsi eylemiş olanların, ve bu camiden gizaran eylemiş olan imamların, hatiplerin, vaizlerin, cemaatlerin, ve hazır bir meclis olan siz kardeşlerimizin de ahirete geçmiş olan bütün sevdiklerinin yakınlarına ruhlarına hasreten hediye eyledik vasıl eyle. Senin gayb sonsuzdur. Her şeye kadirsin ya Rabbi. Hepsini şad eyle. türlüyle, pürnür Makamlarını ala dereceleri yüksek eyle. Ya Rabbi bizlere de Sevdiğin kul olmayı nasip eyle. gafletten uyandır, gönüllerimizi nurlandır, gözümüzden perdelerimizi kaldır. yarattığı bizi sevdiğin kullarının zümlesine dahil eyle. Seni zikreden, sana şükreden, sana güzel ibadet eden kullardan olmayı gülmemize nasip, nasip eyle. Şu hatbini indirdiğiniz Kur'an-ı Kerim'in sevgisini kendimize yerleştirelim. Kur'an-ı Kerim'in ilimlerini bizlere ihsan eyle Yarabbi. Yüce nice yüce nice böyle hakimler indirmeyi nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını hayatımızda tatbik etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Şu salatu selamlarımızı Peygamber Efendimiz'e vasıl eyle. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i semiyyesine en güzel tarzda itibar ve iktidar etmeyi bizlere nasip eyle. Efendimiz'in sünnetini şu asırda ihya edip, Yüzlerce şehir sevabını ayrı ayrı her günümüzün kazanmasını nasip eyle ya Rabbi. Sünnet-i Semih-i Mebeviye'den bizleri bulaştırma ya Rabbi. Ruhsatlarla değil azimetlerle amel etmeyi nasip eyle. Takva yolundan yürümeyi nasip eyle. Ehli takva eyle ya Rabbi. Bizlere marifetini, muhabbetini ihsan eyle ya Rabbi. Kendimizi aşkınla muhabbetinle doldur ya Rabbi. Yolunda daim, zikrinde kain eyle ya Rabbi. Ömrümüzü uzun eyle, Ya Rabbi. Ömrümüzü bereketli eyle, Ya Rabbi. Hayırlı darbe, seyahatleri işlemeye bizler, muvaffat eyle, Ya Rabbi. Huzuruna, yüzümüz, annemiz açık, sevdiğin kul olarak kendini nasip eyle, Erşin gölgesinde gölgelendir, Ya Rabbi. Cennete bir gayri hesab dahil eyle, Ya Rabbi. Habibi ediline komşu eyle, Ya Rabbi. Cemalini gösterdiğin has kullanımlar olmayı nasip eyle, Ya Rabbi. Hürmete Kur'an-ı ve bihürmeti salavatı şerife ve bihürmeti esrâ resûretil Fatiha. Muhterem <gülüyor> <Çok gülüyor> Kardeşlerim şu kardeşlerimiz dersi almak için yazı göndermişler. Pekâlâ, efendim Göremeyen bir kimsenin de mesajını aldım. Ona da selamımızı söyleyin. Pekala o da zikirleri, söyleyeceğim zikirleri çeksin. Bir de diyor ki, iki hafta önceki hadis sohbetinden sonra size intisat etmek isteyen 14 kardeşimizin ismini size vermiştim. Kabul edilip edilmediklerini söylememiştiniz. Söylemiştim ama duymamış, kabul etmiştim. Allah mübarek olsun, derslerine devam etsinler. Allah razı olsun, Efendim, e derslerini güzelce çeksinler. Şimdi yeni ders almak isteyenlere de ders tarif edeyim. diyelim cümle geç, geçmiş günahlarımızı Mevla'mıza affedersin diye Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah aldığım Estağfirullah erzu'l celil errahim ve diyorlar ilah ilehu el hayy el kayyum etûbu ileyhi Allahumme anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ve ana ala ahdika wa va'dika mastata'tu a'udhu bika min ma sana'tu ebu'u leke bi dunya matika alayya wa tu'u bi dhanbi faghfir li fe'innahu Günahlarımızı, kusurlarımızı Aflı mağfret Bundan sonraki ömrümüzde haramlara, günahlara bulaşmadan yaşamayı Cümlemize nasip eyle Nesse ve şeytana uydurma Yolunda daim, zikrinde kaim arif hakiki kullardan Önme cümlemize nasip eyle. Allah tövbelerinizi kabul etsin Kardeşlerim Devamlı abdestli gezin Üzerinde kul hakları varsa ödeyin Sahiplerine verin, helalleşin Ahirete kul hakkıyla varmayın Manaz o üç borçlarınızı ödeyin, üzerinizde ibadet borcu da bırakmayın. Devamlı abdestli gezin, hiç abdestsiz bulunmayın. Her gün zikir vazifelerinizi münasip bir zamanda yapın. Gecede veya gündüzde, sabahta veya akşamda, öğleden önce veya öğleden sonra keyfinize göre ne zamanınız müsaitse zikirlerimize oturup yapın. Zikre oturduğunuz zaman abdestli olmak adattandır, kibbeye doğru oturmak adattandır. Diz çekeren, aksi tebellif, oturursunuz, gözünüzü yumarsınız. Evvela 25 beş defa estağfirullah, Estağfurullah diye tevbe edin, başlayın. Sonra bir Fatiha, üç İhlas Şerif okuyup, pirlerimize, şerhlerimize, müşriklerimize hediye edin, ruhlarına bağışlayın. O mübareklerin yardımlarını, nimetlerini, tevecciflerini talep ve niyaz edin, ruhaniyetlerinden istindad eyleyin. O öyle Allah büyütlerimizin şefaatlerini talep ve niyaz edin. Çünkü Allah'ın alimlere, alim-i hakiki olan meşrül-i böyle verdiği selahiyet, şefaat hakkı vardır. Efendim, Onlardan öylece talep ve niyazda bulunun. Sonra gözünüz kapalı, efendim, rabıta net yapın. Nabıda emniyet yapmak biliyorsunuz. Ölümü, ölümden sonrasını, mahşeri, kıyameti, sıratı, cenneti, cehennemi şöyle hatırlamak üzerine üzerinde getirmektir. Nasıl öleceğinizi, nasıl yıkanıp sefendilerini camiye getirileceğinizi, nasıl namazınızın kılınacağını, kabile konulacağınızı, kabirde sorgusu adı, kıyameti, kıyametten de kabirde nasıl kalkacağınızı, mahşer yönünü, mahkeme-i kübrayı, defterlerin açılıp insanların hesaba çekilişini, sebatların, günahların tartılışını, cennete gidenlerin nasıl bahtiyar olduklarını, nasıl sonsuz sevince davet olduklarını, sıratı geçip bahtiyar olduklarını, cehenneme düşenlerin de nasıl nahr olduklarını, cevir cayır cevir yanıp cezalarını, azaplarını çektiklerini göz önüne Sonra, Diyin ki ey nefsim, bak hayat tahini ölüm gelecek kurtuluş yok ölmeden evvel hayatının kıymetini bil kendini kazanmak için salih amelleri işlemeye gel günahlardan vazgeç haramlardan uzak durmaya dikkat et ahirete hazırlan sonraki pişmanlık fayda vermez bu dünyadayken yapmam gereken çalışmalar yap iyi bir kul ol diye de sizde masyat edin İkincisi, rabıta-ı mürşid yapacaksınız. yerine getirin, büyüklerimize yerimize karşınızdayız diye. Gündümüzü kendimize bağlayıp gelecek olan feyzi ilahe muntazor olun. İnsan böyle rabıta yapınca büyüklerimizden, yerimizden, kendisine çok hayırlar, feyizden, nurlar gelir. içi dışı yaptığı ibadetin tadını duyar, ailesini görür, tasavvufi yönden ilerler. Sonunda fenafiş şeyh makamı hasıl olur cenaf Resul makamına ulaşır. Güzel hallere doğru gitmesi mümkün olur. Bu rabıtayın mevşidü de güzelce yakın. Zikine oturduğunuz zaman iki. Üçüncüsü, rabıtayı huzur yapacaksınız. Başınızı da kalbinize eğip, allah Teala Hazretleri'nin sizi gördüğünü, senin onun huzurunda olduğunuzu, her yerde hazır ve nazır ve huyana akın. اَيْنَمَا كُنْتُمْ ayet-i kerimesini وَنَحْنُ اَكْرَبُ اِلَهِ مِنْ حَبِّ الْغَرِيلِ ayet-i kerimesini o yakınlığın idrakı içinde, ebed ile, boyun dikerek, göz yaşı ile diyeyim ki, ''Ya Rabbi, yeni bir yarakan sensin, ben senin kulunum, suçum çok, kusurum, kabahatın, fayda, nereye gideyim, Ya Rabbi? senden başka müracaat yerim, kapım yok, suçum çok ama sana geldim, beni affeyle, manfred eyle, bana yardım eyle, Sevfik'in, öyle de ben de sana sevdiğin kul olabileyim. Beni de sevdiğin kullanın cümlesine lütfun ve keremine sevdiyle, kabul eyle yarattı diye duaydın. Duaları Mevla kabul edeceğini bildiriyor. Israr etmek lazım, devam etmek lazımdır. Bir gün size de nasip olmasını dilerim. Efendim bunları yaptıktan sonra önünüze fesbiye alıp zikirlerinizi dikkatlice güzelce çekmeye başlayın. Örneğin 100 defa Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah şeklinde bir, sonra La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah kelimesi tekrarını çekin 100 defa iki, sonra bin defa Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye lafz-i Celal'i çekin üç. Her lafz-i Celal 100 defa olunca duraklayıp ilahi Ante maksudi ve rıbake maksudi <gülüyor> Bu söz çok mühimdir, manasını da öğren. öğrenin Mualine de içinizi, dışınızı, halinizi, aklınızı, fikrinizi, hareketinizi, hayatınızı uydurun. İlahi Ante maksudi ve rıbake maksudi Sonra 100 dakika salavat-ı şerifede getirmek vazifemiz olsun Peygamber Efendimiz'e Bin defada Kur'an-ı Kerim Ahad Suresi'ni besmesiyle okumakta razı olsun. Esel Ferüllah, La ilaha illallah, Allahu, Salatu Selam, Kur'an-ı Kerim Ahad Suresi. Bunları bütünce el açıp dua eder Allah'tan dünya ve ahiretin hayırlarını istersiniz. Allah size hayırlara erdirsin. Biz de bu adamı Ana babamıza, sevdiklerimize de dua edin. Şimdi ben size zikir terkine edeceğim, beni dinleyin. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Siz de söyleyin, Allah şahit olsun Celle Celaluhu Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı yumun Gözünüzü kapayın Allah demeyi İçinizden sessizce devam ettirin Sesle nefesle Dille dudaklar değil Düşünür gibi içinizden geçirin varik etsin. İşte böyle insanın sessizce içinden Allah demesi zikrin en faziletlisidir. Hiç kimsenin duymadığı anlamadığı şekilde bu zikre devam edin. Gecede, gündüzde, yolda, işte, otururken, kalkarken kalbinizleri zikrinle meşgul olsun da hiçbir anınız başa geçmemiş olsun. Bizim yolumuz Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymak yoludur. Efendimiz'e her bakımdan uymaya gayret edin muhsatlarla değil azimetlerle amel eylemek prensibimiz olsun. Takva yolunda yürüyün. Namazları evvel vaktinde kılın. Devamlı adresi gezin. Cuma'yı tercih etmeyin. Beş vakit namazı kıldıktan ayrı işaret namazı, duha namazı, ezrabin namazı, gece namazı, teheccüd namazı olmak üzere beş çeşit namazı da kılmanızı, pazartesi, perşembe oruçlarını tutmanızı, Efendimizin hadis-i şeriflerinde geçen ibadetleri yaparak böylece onun yolunda yürümenizi tavsiye ederim. Günahlardan sakınmanızı, takva ehli olmanızı, haramlara, günahlara yanaşmamanızı, günah olan yere adım bile atmamanızı tavsiye ederim. Ahlakınızı güzeltip, kötü huylarınızı atıp, iyi huyları alarak günden güne terakki etmenizi tavsiye ederim. İçinizdeki kötülüklerle mücadele edin. Kötü huylarınızı bırakın, iyi huyları alın. Allah güzel huylu kulları bir müteahatlarla müteahatlandırıyor. Onları kaçırmayın. Şimdi her birimiz bir Fatiha, üç kurva daha hızlı duamızı yapayım. Allahü Rabbi al Rahman al ve o zamanın insanları gidip ayak etmişlerdi kadınlar erkekler. Bu beyatın Allah'a yapılmış sayıldığını davetiklerine be bildiriyor. Beyatına, ahdine sadık olanların büyük ecir alacaklarını, sabah kazanacaklarını bildiriyor. Ahdini bozanların da aleyhinde olacağını bu durumun, çok ve düşeceklerini, günahlara saplanacaklarını beyan ediyor. Onun için siz de bu ahdinizin böyle derin, derin manalı olduğunu düşünün. Hayatımızın mühim bir kararını vermiş olduğunuzu unutmayın. Allah'a olan sözünüze sadık olun. Bu yola girdiniz, Allah'ın yolundan ayrılmayın. İstikametten şaşırmayın. allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in, Peygamber Efendimizin sünnet-i semniyesinin yolundan ayırmasın. Şeytana nefse uydurmasın. Dünyaya hırs duyup ahireti unutanlardan eylemesin. Mârekatı Allah'a erdirsin. Kalbinizi nurlandırsın, gözünüzün perdelerini açsın. Arif ve aşık-ı kullar olmanızı nasip eylesin. Emrimizi hayırlı geçirmenizi nasip eylesin. Mevlamızın huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp, rahmetine erip cennetiyle, cemaliyle müşerref olun. Bir hürmeti Esra-ı suret Fatiha. Birisi babasına bizim selamlarımızı söylesin, kabul ettiğini bilgesin. Babasının ismi Hasan demiş. kardeşlerimiz radyo çalışmalarına başlamışlar. Allah muhafaz etsin, güzel. o hadiste anlattığınız uygunsuz ya sebeplerde bulunan kimselerin ne yapması lazım gelir diyor. Tabi her günahkarın tövbe kapısı açıktır. Yani tövbe ederse tövbesi kabul olur. Tövbenin kabul olmasında kul hakları da vardır. Kul hakları ödendiği zaman kani gönülden tövbe edip göz yaşı dekarsa kabul olur. Bir de bu günahların silinmesi için bir şeyler vardır, çareler vardır. Mesela insan hacca gitti mi bütün günahları siliniyor. O halde bir hacca gitmeye gayret eder. Efendim işte akşamleyin, evvâdin namazını kılmaya devam ederse bir insan, akşam namazının sünnetinden sonra, hadis-i şerifler var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki denizlerin köpükleri kadar günahı çok olsa Allah'ın, onu affetmesine sebep olur evabi namazı kılması. Sonra gecelin teheccüd namazı vardır. O vakitte kalkıp insan ibadet eder, zihrederse duaları kabul olur. Böyle güzel vakitleri kollasın, gözyaşı döksün, yalvarsın. Allah'tan kendisine affetmesini dilesin. Ümitsizliğe düşmek yoktur. Ümitsizliğe düşmek haramdır. Bir daha yapmamak azmiyle tövbe etsin. Süveyadınız diye ismi ve adresini yazmış. Teferlemleşiyoruz mu arkadaşlarımız? Bir erkek nişanlısıyla nikahlanmadan telefon konuşması yapabilir mi? Yapılabilir. Efendim, e, çünkü bir masraf vardır, bir sebep vardır. Olabilir. Yine evleneceğim. Önünde haranlık selamlık oturmak istiyorum. Hanım kimlerin yanına hangi kıyafetlerle çıkabilir? Bir kere tabii örtülü olması lazım. Ee, şey yani tanınmamış kimselere mümkün şey çıkmaz. Akrabaya da örtülü dışarıya çıkıyormuş gibi kapalı olarak çıkar. Kız damadım kardeşim yanına çıkabilir mi? Örtülü olarak çıkabilir. Ancak onları vesaire de öyledir. Milliyetçilik hakkında görüşleriniz nelerdir diye. Efendim, İslam'da tabi Müslümanların hepsi aynı millettendir. El küfrü, milletin, vahidetin. Küfrü bir millettir. O el mü'minine de milletin, vahide. Yani Müslümanlar da bir millettir. Müslümanlar kardeşleri. İnnem el mü'minine, efendim. Müslümanın inancı budur. Tabi bizim memleketimizdeki milliyetçi kardeşlerimizin sevdikleri şeyleri efendim, biz de seviyoruz. Orta Asya'daki kardeşlerimiz, Kölüm'deki, Kafkasay'daki vs. çünkü onlar aynı zamanda Müslümandır. Ama şeyse, yani dinden imandan çıkmış azılı bir din düşmanı olmuşsa, e, ırkımdan da oluyor. olsa, cinsinden de olsa sevmiyor. Çünkü Allah'ın sevmediğini sevemeyiz. Yani mesele böyledir. Biz de Efendim, dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerimize hizmet etmek, yardım etmek istiyoruz. Elindeki sene gittik, Semarkant'a, Bahar'a, Gölcük'te yıldızlılarla birlikte kardeşlerimizle oturduk, konuştuk, şey Müslüman kardeşimiz olduğu için. Evet, eğitimdeki kardeşlerimiz öte öğretime yönelik faaliyetler etmek için ev açmışlar. Allah razı olsun. Bir isim istiyorlar. İrkan, İrkan olsun. Manka müfettişi olmanın İslam'ın bakımından bir sakıncası var mıdır? Ayet-i kelimelerde, Hadis-i Şeriflerde faiz yasaklanmış olduğundan, faizle ilgili müesseselerin de faaliyetleri İslami faaliyet değildir. Oralarda e, bulunmanın da sakıncası vardır. Çünkü Hadis-i Şerif'e Peygamber Efendimiz faizi yazan kâtibin de suçlu olduğunu, kâtibâhu, iki şahit kâtib filan oluyor, efendim, onun da suçlu olduğunu beyan ediyor. E, mümkün olduğu kadar efendim, bu gibi muamelelere yakın olmamaya çalışmak gerektiği dini bakımdan ortaya çıkıyor. Evet, yakın bir zamanda ameliyat olacağım diyor bir kardeşimiz. Sual istiyor, Allah şifa versin, ameliyata başarılı olsun. Benim ismim Ercan diyor, efendim Cihat olsun ismi. Cahit olsun, yani mücahit manasına geliyor. Genel olarak birçok derneklerimiz üye sıkıntısı içindedir diye yazmış arkadaşlarımız. Biliyorsunuz İstanbul'da 17 derneğimiz var, Anadolu'da pek çok derneklerimiz var. İstanbul için çok çok azdır. Yani 17 dernek. Sabahleyin bizim şeyde Çanlıca'daki Taze'den da bir toplantı yaptık, konuştuk. Uzun böyle anlattım arkadaşlarımıza. Efendim, ee, Dernek koruyacaksınız bunun dönüşü mahallede ve sosyal faaliyetlere katılacaksınız. Bizim vakıftaki arkadaşlarla işbirliği yapın, konuşun. Efendim, e, toplantılarımızın sonunda dağılma elhamdülillah en az elli kişi ders almaktadır. Güzel bu kardeşlerimizi takip edemediğiniz için büyük kayıp oluyor. Evet, bu ders alan kardeşlerimiz böyle irtibatını devam etmesinler. Whatsapplarımızdaki kardeşlere adreslerini versinler. Semtlerinde hangi dernek olduğunu bilsinler, öğrensinler, o dernekle irtibat olsunlar, üye olsunlar, orada çalışsınlar, toplansınlar. Efendim. O bakımdan yeni ders alanlara bunu hatırlatıyorum ve eski kardeşlerimize de derneklerimizle ilgilenmelerini, bağlantı kurmalarını tavsiye ediyorum muhterem kardeşlerim. Bu şekilde çok faydalı çalışmalar yapıyoruz. Yapılıyor. Ortaya çok hayırlar çıkıyor. Sabah günler sıcağı sıcağına elhamdülillah efendim bir milyon bin milyar iki yüz milyona bir efendim yeni hayırlı bir mühensese daha kurmak nasip oldu. Orada hemen kuvveten kıve Kure'de çıktı. O bakımdan birlik ve beraberliğin çok saydalar var. Bunları öğrenin ve katılın. Sizin faydanıza yani Avrupalılar, Amerikalılar böyle çalışıyor. Onlar böyle sosyal faaliyetlere bizim gibi tarikatları yok, camileri, dernekleri yok ama böyle bu çeşit çalışmalarla bakıyorsunuz kökü Amerika'da olan bir derneğin de burada üyesi var. Nasıl böyle organize olmuşlar çalışıyorlar. Bizim de çok çalışmamız lazım. Onun ismim Bülent diyor. Efendim. Bülent yüksek manasına geliyor. Efendim. Neden bir isim değil? Yüce manasına. Şu isim olabilir. Ne o da olabilir? <Gülüyor> Abim rahatsızlandı diyor. Bir senesi kaldı halde okuyamayacağım dedi diyor. Efendim. O, o adisine benim selamımı söylesin başlanmış olan nafile bir namaz bile faz olur bitirmek öyle yarım bırakılmaz üç sene okumuş işini sıkacak. Efendim, o dördüncü seneyle bitirecek mezun olacak ümmet-i mahmede faydalı olacağım sevap kazanacağım diye okuyacak şu anda sıkıntısı varmış kafanın geceleri hiç uyumuyor diye bundan kaynaklanıyor yani uyku uyumayınca insanın dengesi bozulur vücudu normal çalışmaz, akrıda bozulmaya başlar. E, teskine bizi hap alarak vesaire geceleri uyusun. Normal vakitte veca'ınla mevmetin suvata buyurulmuş. Geceleri uyusun. Uykusunda ihmal olmasın. Hatta ben tavsiye ederim ki geçinceye kadar gündüz dedi gündüz uykusu uyusun. Şöyle biraz gündüz biraz efendim istirahat ederek o zaman vücut dişlik kazanıyor. İç arttırmak için ilaçlar alsın. Vücudunu sağlamlaştırsın. Çünkü vücut bize emanettir. Nedir? Emanettir. Biz bu vücudu yıpratamayız. Efendim, ona iyi bakmak zorundayız. Ve bu vücudu ömrümüzün sonuna kadar kullanacağız. Çarşıdan yenisi almak da mümkün değil. Yani bunu kullanacağız. Eskise de, yıpransa da, dökülse de, efendim, taka haline gelse bile yine bunu kullanacağız. Onun için iyi kullanmaya dikkat etmemiz lazım. İstirahatını yapsın o kardeşim, e, efendim, e, evladımız. İstirahatını yapsın, gündüz de dinlensin, gece de dinlensin, şöyle bir bakıma girsin, kendisi etrafındaki de yardım olsunlar. Ondan sonra derslerine Allah rızası için çalışsın. Ben okuyacağım da kardeşlerime, ümmet-i muhammede, ana babama faydalı işler yapacağım diyor birisi efendim yüksek lisans internelerine katılmış kazanamamış efendim, şimdi bir sene ne yapayım eh, askerlik vazifesini çıkarttırsın arada kayıp olmamış olur birisi bir yere intisap etmiş ama orada bazı eksiklikler ve yanlışlıklar görmüş size imtisad etmek istiyor. Kabul edilir mi? Kabul ediyoruz. Peki Allah razı olsun. İsmi aldım. Türk fakültesinden mezun oldum. Mec mecburi hizmet kurasına nasipse katılacağım. Hayırlı bir yer olması için dua eder misiniz? Ederiz canı genirden. Allah hayırlı yerler nasip etsin. Ve gittiği yerde de hıfz-ı hınaya eylesin. korusun. Biliyorsunuz öldürülen kardeşlerim altı öğretmenden birisi bizim Yani böyle Allah şehit sevabı versin ne diyelim. E, bize de çok şeyler oluyor böyle. Birisi diyor ki benim adım Filiz. Efendim siz bana bir isim verir misiniz? Kız ismi ise fazilet olsun. Filiz'i soruyor İlah ismi takılır mı? Evet. İlah ismi de Allah'ın esnasındandır. İlah da olabilir. Bu vardır. Abdül İyah isminde kimseler vardır. Evet. Buraya anlatmış bir kardeşimiz güzel. Hayırlı bir rüya. Allah Hayırları erdirsin, şerlerden korusun. Sakalın faziletine ve bırakmaya dair bilgi verir misiniz? Efendim, ben askere gitmeden önce sakal bakma istiyorum. Ne var ki askere giderken kazımam şart. Bu durumda bırakmak mı daha iyi hayırlı askerlik gelene kadar bekleyeyim mi? Bırakmak iyidir çünkü askere gidecek mi, dönecek mi bunlar meçhuldür, bilinmez, kayıptır. Onun için şimdi günahlı bir şey yapmamaya hemen başlamak lazım. Çünkü kazımak haramdır bir mazereti yoksa. Efendim sakal bırakmak lazım geliyor. Ee, tabii bunu, milleti bu duruma getirenler vebanı çok büyük yani. Efendim Allah durumları düzeltmesin. Evvâdin namazı en az iki rekat kılınır. En çok on iki e kadar, yirmi rekat'e kadar rivayetler vardır. İki rekat daha çok gelir. <Gülüyor> İsmim Selim diyor birisi. Siz değiştirmek istiyorum. Ne buyursunuz? Habibe olsun. Efendimizin ismi Habibullah'tır. O da mühennesi Habibe. Döneceğin hanımın resmini cebinde taşıyabilir miyim diyor. Taşıyabilir. Yani e, şey değil, duvara asmıyor, herhangi bir yerde olmuyor, cebinde duruyor. Hatıra ve resmi çektirmekte bir satıcı var mıdır? Özellikle küçük çocuklar için. E, resim çektirme konusunda hanımlarımız çeşitli fikirler beyan etmişlerdir. Efendim, e, resmin çekilmesinden kaçınanlar vardır. Uygun görmeyenler vardır. Ancak resikalık resim işte pasaport için hacca gitmek için, tapu için lazım oluyor. Eh ne yapalım? Mecburiyettir. O kadarı olabilir. Ondan fazlası caiz değildir diyenleri vardır. Efendim, bazı kimseler de Suud'da veya Mısır'da bazı alimler de diyorlar ki fotoğraf tabiattaki ışıkların fotoğraf kağıdına mercekten geçip aksetmesiyle çekilmiş oluyor. Binaenaleyh mevcut bir şeyi alıyor, tespit ediyor. Bu hadis-i şerifte bildirilen yasak tasvir değildir. Resim yapma değildir. Yani kendi eliyle yapmıyor. Sadece ışıkları tespit ediyor. Binaenaleyh bundan mahsur yoktur diyenler vardır. Fakat Tabi böyle boy resimleri vesaire, düğün resimleri, gelin resimleri, çıplak resimler vesaire, böyle resim o kadar da e, şey, bir şey değil yani. İlim için lazım, mimari için lazım, e, efendim, sanat için gerekli vesaire, mecburiyet olan yerler ayrı, mümkün olduğu kadar takva yolunu tutarak, mümkün olduğu kadar sakınmak iyi olur. Oskerlik vazifesini ifa etmekte olan bu kardeşimin dua istiyormuş. Allah hepimizi hayırlara erdirsin. Onu da bizi de hırs daim eylesin. Evet. Oğlumun ve kendi rahatsızlıklarım ve beyimlerin rahatsızlığı, beyimlerin Allah yolunda gitmesi için dua diyor. Bir hanım ihvanımız. Allah Hastalarımıza acilen şifalar versin, Efendim, şaşıranlarımızı böyle veren hidayet eylesin, günümüzü yolunda daim zikrinde kayın eylesin. Anim, şimdi anim gücesimizden dua Bilmiyoruz ki, dua edenden dolayı Allah duaları kabul eder, amin diyenden dolayı yok, olmaz. Evet, günün ilçesinde vakıf çalışmasına başlamış arkadaşlarımız, Allah razı olsun, mazabı ölesin, çok memnun oldum. 19 Mayıs Üniversitesi'nde okuyoruz. Abi çok yormuş. Tatlılık arasına giremiyormuş, insanlardan korkuyormuş, akşamdan karanlıktan korkuyormuş, konuşamıyormuş. Evet. Allah şifa versin. Ee, Şeyime dikkat edin. Ee, efendim uykusu nasıl? Efendim bu duruma nereden düştü? Sebebini biraz bir araştırın. Gelse konuşsa bir şeyler siz sorun, araştırın, o sebepleri idare etmeye çalışın. Siz yanında durun, yalnız bırakmayın, göz görün, tedbir havada efendim, sıhhat için şey olabilir. Bal ile çörek otu yedirin, inşallah şifa bulur. İslam'da tesettür bakmanın haram olması. Sadece aşık olanlara bakmak değil, kapalı ozada birbirine bakmamak da esastır diye açıklamada bulunmuş Şimdi ilahiyat fakültesinde ayrı ayrı sınıf oluşturmak mümkünken ve erkekleri aynı sınıflara koyuyorlar. Sınıfta bakışmadan konuşmalar oluyor. Bu durum hakkında mı buyurursunuz? Kimisi bu konuda fetva var diyor. Hayır, bakışmaya hiçbir yerde fetva yoktur. Efendim, gülerek söylüyorum ama bir döndürdü. Bu, bu durum tabi ilim öğrensinler diye vardır Kadınlar ilim öğrensinler diye ama Efendim günahlara düşmeme şartıyladır. Yani bir fitne bahis konusu olmaması şartıyladır. Fitne bahis konusu olduğu zaman caiz olan şeyler caiz olmaz. Kabir ziyareti. Kadın kabiri ziyaret edebilir mi? Ödebilir. Fitne tehlike yoksa. Fitne varsa bakışacak, yönünü kesecekler, karadaylar sataşacak, o zaman gidemez. Giddi yani. O bakımdan...